en yaygın yani 365 güne, ibadette. 365 evet. güne en çok yayılabilecek. Hı hı. Mesela evet. zekat bir günlük bir ibadet, evet. hac bir buçuk Ömürden, günlük, evet. bir buçuk gün senede yapı. Her sene yapsam bile bir buçuk gün evet. sürüyor. Dolayısıyla hac ve zekattan daha yaygın bir ibadet, oruç ibadetimiz. Şimdi esasen namaz konusunda da bunu konuşmuştuk.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 Kaslar damarlar vesaire biz buyuz yani insan evet. olarak buyuz biz Evet Bizim insan olarak ayakta durmamız su hava ve gıda ile mümkün Gıda biraz uzun bir evet. süre ama hava ihtiyacımız dakikalarla sınırlı Evet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 İlla yükellifullahu <Sessizlik> nefsen illa bu saha buyurmuş. Hiç kimseye kaldıramayacağı şeyi yüklemiyor Allah. Kanun bu. Dolayısıyla her gün yarım dakika burnunu kapatıp nefes almayacağın diye bir hüküm yok bu dinde. Yok, evet. Böyle bir dinde. Ama diğer e, havayı çıkardıktan sonra su ve gıda, e, gıda ihtiyacımız, su ve ekmek diyelim, ekmek gıda diyelim. sembolize evet. etsin. Bu ihtiyacımızın e, bir serbest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 bu şehvetlerimiz en başta şehvet, cinsel şehvet olacaksa eğer, bu şehvetlerimiz bizde gıda performansı kadar güç buluyor. Evet. Gıda performansımız yani vücudumuzda proteininden vesairesine kadar, ne kadar kolumuza, belimize, ayağımıza, gözümüze, dilimize hareket e, ...kabiliyeti geliyorsa... ...o kadar biz e, şehvetlerimizi... ...kullanabiliyoruz. Mesela... ...Ramazan-ı Şerif'te... ...iftara bir saat kala uzun yaz... ...Ramazanında... E, ...siz hatipsiniz... E, ...ben hocayım... E, ...o saatte bir konferansı kabul eder misiniz? E, Ramazan-ı Şerif'te... ...iftar 6.30'da... ...10.30'da... ...siz 17'de konuşma yapın dediler... ...kabul eder misiniz? E, olmaz. <gülüyor> e, kabul ettiğiniz insanlar... Ahmet Kimse taş getir... zaten geldiler <gülüyor> diyelim, mecburen geldiler İstanbul'dan evet, geldiğiniz evet, için. Evet. Ahmet taş getireni bulabilirler mi orada? Evet, Bulamazlar. Olmaz. Ee, yani aradığı Ahmet taş getiren hoca değil o. Evet. Başka bir Ahmet taş getiren, ikinci sınıf. Için... Ener enerjisi düşmüş falan. Evet. İşte bu en canlı evet. örneğiyle orucun insanı getirdiği temel evet. nokta budur. Yani.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 e, girmiş bir insan için kontrol yok. Her, her türlü oruç evet, yiyebiliyor evet. bir insan. E, mesela namazı abdestsiz kılabilir bir insan. Abdesti kılabilir. Gizlenme ihtiyacı hisseder etmez. Oruç da öyle değil. Yani oruç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 neden? Yani hiç sevabı yok anlamına değil de onun muayyen ha. bir sevabı. Evet. Rakam evet. yok ortada. Yani o hani Allah'ın uçsuz bucaksız rahmeti. bir sevabı. Evet. Uçsuz. Evet. Çünkü neden? 16 yaşında bir delikan, bir senelik oruç tutuyor. Evet. Bu annesinden gizli, abisinden gizli, atıştırdığını kimse anlayamaz. Evet. Hiçbir şey yapamazsa abdestteki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 Aşağı. Birçok sahabe sayılabilir bu, bu konu? Yani hepsi Ebu hepsi Bekir sayılı, zaten. Evet. Ben e, yani Halife Ebu Bekir'i kastetmiyorum. Evet, evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönlünde yer etmiş o insanlardan biri. Evet. Bir, bir sahabe diyelim. Şimdi e, biz esasen onların orucunu hedefliyoruz ama kabul etmemiz lazım ki İstanbul'da onların Medine'deki Oruçlarını yüzde yüz tutamayabiliriz de bizim yetişme tarzımızdan onların başında e, arkadaşları kimdi bizim arkadaşımız kim onlar e, bir sene mesela oruç sekiz dokuz sene tuttular e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir sene Bedir'de itler.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 emrine itirazımız yok e, niyetimiz hakikaten Ebu Bekir gibi olabilmek ama takatımız yetmiyor Heh, bu güzel niyet bu evet. temiz niyette uygulamada da hatamız yoksa inşallah biz de Ebu Bekir gibi oruç tutuyoruz i̇nşallah. kıvamındadır orucumuz inşallah evet. tabi Ebu Bekir hayal edip içkili otel sofrasında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 Yani o ümidi taşımak lazım. Ya o ibadet iman ediyorum. etmek lazım. Bu ibadetime önce ben inanmam lazım. Evet, evet. Yani ben değer vermeliyim orucuma. Benim bu orucum oradan geçirir beni. Geçirir. Evet. Eğer şeytan bizi olmaz ya sen kim? Oruç tutmak kim? Derse işte sen filan yerde çalışıyorsun. Orada çalışanın orucundan ne hayır gelir? Derse. Biz de buna inanırsak. Kendimiz...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 Nasıl hileler hocam? Hile şöyle. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir Ramazan programında buyuruyor ki akşam az yiyin diyor. Evet. Zaten iftar edin diyor. Evet. İftar bir şeyi açmak demek. Orucu açıyorsun. Orucu açıyorsun. Gece güzellemek yiyin bu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 Gece ihyası şu kadar gece namazı kılmak değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yatsı namazını cemaatle kılan, sabah namazında cemaatle kılan gecesini ihya etmiş olur buyuruyor. Evet. Yatsıyı cemaatle kıldın mı yarısını, sabaha da kıldın mı öbür yarısını ihya etmiş oluyorsun. Gecesi ihya olmuş bir Ramazan'ın gündüzündeki oruç...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 Nerede evet. bu bekirin orucu, nerede bizimki değil. Evet. Bu, ben bu zamane Bekir bu bekirin bu oruçta bu kadar işte gibi bir alkanalar. Alkanalar vermişim ben. Ha. evet. Yani şeytan bizi hep eziyor, ezerken de, baa sen bir utanmadan oruç tutuyorsun diyor. Hmm. hayır. Yani bu ibadetlerin işe yaramaz falan. Bu bile bile kendi doğurduğunu öldüren annenin hmm. katil olmasına benziyor. Evet. Nasıl ilk oruç tuttuğunda çocuklar da müthiş heyecan oluyor... ...beni sahura kaldırın diyor falan... Evet. ...esasen 80 yaşında bir insanda da bu heyecan devam etmeli... ...çünkü her oruç hı hı. akşamı olmayacak bir günün orucu olabilir... Evet. ...ve senin için yine aynı heyecanlı evet. olmalı... ...bir bu... ...ikincisi... Çok güzel bir şey söylediniz yani... ...o çocukluktaki...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 İnsan kendi kendine konuşmaz bunu yani ama hocam bak sen bilirsin bu, bu vevare almasakın de 60 gün tutayım diyor yalvarıyor insan evet, hocam. Yani. Hiç yani bana ceza ver diye kim kime yalvarır? Evet. Hiç unutmuyorum bir hatıra dediğim Lütfen. Ee, babam Hüseyin e, Zafi'ye kalp ameliyatı oldu. Mecburen e, görevlerini bıraktı. E, bir gün onun e, bulunduğu yerde yani makamında duruyorum ben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 Ailenin oruç yeme diye bir derdi yok zaten. Evet, Müslüman evet. olmayan zaten yiyor, içiyor. Yani Müslümanlar elhamdülillah bu oruç benim. Bununla Rabbimin huzuruna çıkacağım deyip yemek yemiyor. Evet. Su içmiyor, ilaç içmiyor. Yani her Ramazan asgari 500 Müslümanın işte e, bu astım hastalarının kullandığı İspel diye bir ilaç var. Yani ağza sıkıyorlar. Bu soruluyor. Kalp hastalarını kullandığı dil hapları var Bu soruluyor evet. Yani ben İstanbul müftülüğü değilim Sadece çevremizden insanlar sorular, soruyorlar evet. Müslümanların yememe diye bir ciddiyeti var evet, güzel. İlaç bile yememe ciddiyeti evet. var Gıybetle oruç yeme konusunda zafiyetimiz var Evet gıybetle yiyoruz orucu Orucu gıybetle yiyoruz Şimdi, Müslüman kardeşimizin etini yiyerek yiyoruz hatta. Ya Kebap Ölük baba. Evet. E, bu sıkıntımızdan dolayı diyorum ki altı oyulmamış oruç olsun. Hocam yani tabi konuşulabilir oruç üzerine de böyle birkaç dakikamız kaldı. Yani kıvamında oruç. mı hocam <gülüyor> Bu programın sonuna. <gülüyor> yani kıvamında oruç. Nasıl bir Müslüman hayatı doğurur ona dair de şöyle birkaç çerçeve bahsetsek.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 bugünlük hayırlı günler diliyorum sağlıcakla kalın efendim